Kadınlar kabir ziyareti yapabilirler mi? Bir, ikincisi başka bir soruda da o şekilde devam edilmiş. Eşi vefat eden bir kadın iddet süresi boyunca evden çıkmama gibi bir şeyle e, mecbur mu? E, i̇zleyicimize eşi vefat ettikten sonra iddet süresi boyunca dışarı çıkmaması yönünde bir e, tavsiye de bulunulmuş. Ne kadar doğru diyor? Efendim, önce kabir ziyaretinden bahsedelim. Kabir ziyaretine erkekler gidebildi gitmeli erkeklerin gitmesi sevap ve sünnet olduğu gibi kadınların da gitmesi sünnettir, sevaptır. Ancak tabii ki kadın dışarıya çıkarken nasıl ki mahremiyet ilkelerine, tesettür kurallarına riayet etmesi, İslam'a aykırı hal ve hareketlerden sakınması gerekiyorsa, o riayeti yaptıktan, yani o tedbirleri aldıktan sonra sokağa çıkmalı. Mezarlığa giderken de Yine İslam'a aykırı hal ve hareketlerden Sakınmak gerekir Nedir bunlar mesela Efendim mezar taşını öpmek Mezar taşına el sürüp ondan medet ummak Mezarın etrafında sanki Kabe'deymiş gibi dönüp Böyle tevaf edercesine dolaşmak e Bunlar tabi İslam'ın kabul etmediği şeylerdir Mezardaki kişiden bir şeyler dilemek İşte bana geniş rızık ver Oğluma iş ver gibi Dilekleri ona e, iletmek doğru değildir. Ancak oradaki zata yani gömülü olan zata dua edilir. Fatiha okunur, Kur'an okunur. E, ama ondan bir şey istemek kesinlikle kim olursa olsun caiz değildir. Mezarda gömülü olan kimselerden bir şey dilemek doğru değildir. Hatta bazı tasavvufi kitaplarda mesela tenvirul kulub meşhur bir kitap orada der ki Allah dostları veliler hayatta iken sağ iken kınındaki kılıç gibidir öldükten sonra bunların gücü daha da artar kınından çekilmiş kılıç gibi olur yalın kılıç olurlar daha da etkileri artar diyorlar bu doğru değil öldükten sonra o insanlar mertebeleri manevi rütbeleri ne kadar yüksek olursa olsun başkalarına, bizim gibi insanlara hayatta bir fayda getiremezler. Bizim, onların bizim duamıza ihtiyacı var. Okuyacağımız Kur'an'dan elde edilecek sevaba ihtiyaçları var. Onun için e, kesinlikle mezar başına gittiğimizde evet, duamızı okuyacağız, Kur'an okuyacağız ama onlardan bir şey dilemeyeceğiz. İşte Duyuyorsunuz televizyon ekranlarında hele hele Ramazan-ı Şerif'te falan babanın türbesine gidiliyor. Falan bilmem yatıra gidiliyor. Orada işte evladıma iş, efendim çocuğuma e, bir çocuk e, nasip et ya Rabbi gibi şeyler. Aslında çok tehlikeli Bunlar yerlere de götürüyor değil mi hocam? Allah ne dileyeceksen Allah'tan dile. Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki e, Abdullah İbni Abbas'a İzastanı, fasstan bil Allah, ve iza sâlte, fasâlillah Teala. Ne buyuruyor? Yani, ey Abdullah diyor İbn Abbas'a, ey Abdullah, ey çocuk, bir şey dileyeceğin zaman Allah'tan dile, yardım dileyeceğin zaman Allah'tan yardım dile. Bu ne demek? Yani kullardan bir şey isteme. Evet. Bu doğru değil. Onun saatahada her gün tekrar ediyoruz. Tabii diyoruz. ki. A. Iyyaka ve iyyaka nastaîn ifade buyurduğunuz gibi ya Rabbi ancak sana ibadet ederiz. Sadece ve sadece senden yardım dileriz. E, ölmüş insanlardan nasıl biz medet umarız? Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın kabri şerifini ziyarete gittiğimizde hac veya umreden sonra veya öncesinde Medine-i Münevvere'ye gidip orayı ziyaret ettiğimizde kitaplarda ne yapacağımız, ne söyleyeceğimiz açıkça anlatılıyor. Ne buyuruyor o kitaplardaki zatlar? Diyorlar ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gittiğin zaman Ya Resulullah bana şunu ver, bunu ver, oğluma iş ver, kızıma hayırlı kaderle nasip et demeyeceksin. Ya salatu selam getireceksin. Ondan değil sonra mi? ya Rasulallah sen bu ümmete dini tebliğ ettin. Allah senin mükafatını versin diyeceksin. Salatu selam getireceksin. Başka hiçbir şey söylemeyeceksin. Yani şu da mesela hocam az önce söylediklerinize ek olarak şöyle söylenebilir mi? Ya Resulallah beni kendine komşu eyle gibi bir lafız mesela yanlış yani değil Yani onda o şeysinde dey ki ya Resulallah en fazla şefaat dileriz ha. kendisinden. Çünkü Yine de biliyoruz ki ona şefaat yetkisini verecek olan Allah Allah'tır. Allah'tan başka kimse öyle şefaat etme yetkisine sahip değil. Ancak Allah dilerse, Resulüne yetki verirse bize şefaatta bulunur. Ama ümid ederiz ki Cenab-ı Allah onu bu yetkiden mahrum bırakmayacaktır. Bizim İnşallah. ümidimiz İnşallah. kuvvetlidir bu konuda. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şefaat de dileriz. Dilememiz normaldir. Ama başka şeyler istemeye hakkımız yok. Çünkü verecek olan ancak Allah'tır. Evet. Teşekkür ederiz Kıymet Hocam. Hemen sorunun ikinci bölümüne geçelim. Eşi vefat etmiş bir kadın iddet süresini beklediği dönemde ev, evinden dışarı çıkabilir mi? Veya herhangi bir sınırlama vardır evet. bu durumda? Asrısı adette şöyle bir olay cereyan ediyor. Furay'a bint Malik yani Malik kızı Furay'a kocası vefat ediyor. Vefat edin evde yalnız kalıyor. Kardeşlerinin evi var. Diğer mahallede, Medine'nin hmm. öbür ucunda. Gelir, diyor ki, ey Allah'ın Resulü. Kocam vefat etti. E, benim de ihtiyaçlarım var. Öbür mahalledeki kardeşlerimin evine gitsem. Olmaz, diyor. Kocanın ölüm haberi sana... Nerede geldi? İçinde yaşamakta olduğun evde değil mi? Oradan çıkma. Şimdi tamam da çıkma. Peki kadıncağız eğer perişan halde kalacaksa, efendim bakımsız ihtiyaç içinde kalacaksa, kimse kendisine yardım edemeyecekse, ihtiyaçlarını görmek için evin dışına çıkamaz mı? O zaman şöyle bir olay var. Başka bir olay. Bir kadın yine gelip diyor ki, Ya Resulallah, Kocam öldü, bizim hurma bahçesinin bakımını yapacak kimse yok. Müsaade eder misin? Ben gidip bu bahçenin bakımını yapayım, sonra da akşam evime döneyim. Olur diyor, git yap. Yani ihtiyaç varsa ancak dışarı çıkılır iddet halindeyken. Hı hı. İhtiyaç yoksa evden dışarı çıkmak doğru değil. Neden? E, i̇ddet halindeyken. Kadın diyelim ki dışarıya çıktı, süslendi, püslendi veya hiç süslenmese bile güzel bir kadınsa başkaları onu gördü, onunla evlenmeye kalktı. E, i̇ddet içerisinde de evlenilmez veya yani bunu bu tehlikelerden korumak evet, için kocası ölmüş ise hele hele iddet bekliyorsa kocasının ölümünden dolayı e, o arada başkalarıyla e, irtibata geçerse başka erkeklerle evlenmek üzere anlaşırlarsa falan bunu da o ölen kocasının akrabaları fark ederlerse üzülürler belki bir fitne çıkabilir bu yüzden onun için Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki iddet halindeyken dışarı çıkmayın zaruri ihtiyaçlar dışında hac için bile müsaade edilmemiş hatta hacca giden iddet beklerken hacca, hac yolculuğuna çıkan kadını yoldan Abdullah bin Ömer veya başka bir rivayete göre Hazreti Ömer geri çevirmiş Başka rivayette yine Hazreti Osman Geri çevirmiş Onun için e, iddet halindeyken yolculuğa çıkılmaz İhtiyaç olmadan Evin dışına çıkılmaz Ama zaruri ihtiyaçlar için Elbette ki çıkılır İhtiyaç görüldükten sonra tekrar eve dönülür Hele hele süslenilmez Başka erkeklerle e, Yani işte evlenmek için Böyle görüşme yapılmaz Doğru değil Evet